Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah zekat bahsi. Zekat, İslam'ın beş temel ilkesinden biridir. Kelime şehadet, namaz kılmak, zekat vermek, kuruşturmak, hac yapmak. Bu beşi İslam'ın şartıdır. Yani Olmazsa olmaz anlamında İslam'ın temel ilkeleri bunlar. İbadetlerin bir kısmı kalbidir. İman gibi. İşte kirme şehadet buraya giriyor. İkincisi bedensel ibadetler. Namaz kıma gibi. İkincisi mali ibadetler. Zekâ gibi. Bir de ikisinin karışımı var. Beden, bal karışımı var. Bu da hac gibi. Öyle kişiler var ki parasına acımaz, seyretine acımaz. Fakat namaz kılmaya üşenir. İşte bu namaz imtihadı insanlara. Yine öyle kişiler var ki bedenen koşar müşterilmez ama malla karşı çok cimridir. İşte da malla imtihan insanlara. Peki zekat ne demektir? Kuran-ı Kerim'de hem zekat hem de sadaka diye geçer. Sadaka e, am denir buna yani genel anlamında hem zekata şamildir hem de nafileye zekat deyince yalnız farz olan sadakaya girer zekat sözlük olarak temizleme ve nema büyüm anlamına gelir yani hem insanın malını temizler hem de insanı günahından temizler ve zekatta mal eksilmez, aksine çoğalır. Çünkü zekatın bir anlamı da ne madır, çoğalmadır, büyümedir. Gerçi bir Müslüman malından birbirini ayırıp da zekat verirken malına bir eksilme gibi öyle görünür. Aslında bu neye benzer? Ağaçları budamaya benzer. Ağacın budamasının nedenini bilemeyen bir kişi, karşıya baktığı zaman, budan ağacı acır. Ağacın dallarını boşuna kesiyorlar diye. Halbuki, O anda gerçekten, Ağacın dalları kesilir, Yere atılır, Ağaçta bir noksanlaşma, Öyle görünür. Ama gerçekte senedir nedir? Bu acı yarınadır. Budama ile ağaç daha gelişir, daha büyür, daha fazla meyve verir. İşte da bunun gibidir. İlk bakışta e, kasadan, cepten, maldan eksilme gibi görünür. Ama aslında bu malda bir temizlemedir, büyümedir. Allah'tır o mala bereket verir kesinlikle. Ayrıca zekat öyle bir konu ki zekat meselesi ülkede bir sosyal denge sağlamasına sebep oluyor. Yani devletin elinin yetişemediği yerlere bile elhamdülillah zekat yetişiyor. Öyle kişiler var ki ihtiyacı olmadığı halde devletten paramı alıp çalışırlar. Öyle kişiler var ki ihtiyacı olduğu halde, çok sıkıntı olduğu halde ama haya utancından geri planda kalır. İşte elhamdülillah bu zekatta herkes en yakınından başlayarak, komşandan başlayarak kişi yakınlarını daha iyi bilir. Onlara başlayarak elhamdülillah ne kadar fakir fukarda varsa bir sosyal yardımlaşma oluyor. Toplumla bir denge düzen kuruluyor. Yani gerçekten yani devletlerin buna sahip çıkması gerekiyor aslında. Şimdi zekat hukuk olarak inşallah bağışlama konumuz ez zekatı feril batın zekat farzdır muhkemetün muhkem kesin bir farzdır zekat konu kerimde namaz zekat hep bunlar beraber gelirler mesela esemillah ekib sala salah ve zekat gibi Namaz kılın, zekat verin. Kore Kerim'in pek çok yerlerinde namaz kılın, zekat verin. İkisi adeta ikiz kardeş gibi hep beraber gelirler. Çünkü namaz bedensel ibadet. Yani insan, kul bütün bedeniyle, varlığıyla Allah kulluk ediyor namaz Zekat Zekatte ise malıyla. Yani kul demiyor ki, bu benim malım demiyor. Bunu ben kazandım demiyor. Kul malı allah Teala'ya kulluk ediyor. İşte zekat böyle bir farzdır ki, mükemm farzdır. Büyük körü cahidu Allah korusun, kim ki zekatı inkar ederse, nezibillah billah, İslam'dan çıkar, küfre gider, nezibillah. billah. Peki e, zekat kimlerin vermesi gerekiyor? Kimlere verilir? Kimlere alabilir? Ve hangi mallarda zekat gerekir? Tabi bunda bir fıkhı yönü var. Nasıl ki namazın çok şartları varsa, namaz ilgili çok derin fıkhı konuları varsa e, zekat da farz olduğu için bunda Geniş hükü konuları var. Ve şartı vücub ya. Şimdi zekat kimlere farz olur? Bunun şartı nedir? Tabi zekat her insana farz olmaz. Nedir bunun şartları? El İslam'ı evvela o kişinin İslam olması yani Müslüm olması şart. Demek ki Müslüman olmayan bir kişi inancı dini olursa olsun ona zekat farz değildir. Çünkü önce imanla mükelleftir. İmanı olmayan kişi her ne kadar fakir fukaraya çevirsin ne? Para da yağdırsa, dağıtsa da Allah katında bir sevap alamaz. İkincisi, vela aklü akıllı olan Müslümana zekat farzdır. Eğer bir kimse doğuştan, doğumdan, Allah korusun akılsız, akıldan yoksunsa, ya da bir kişi sonradan aklını yitirmişse, bunlar da Alevi mezhebine göre zekat farz olmuyor bunlara. Ancak bir kişi, senenin çoğunda kendine gelebiliyorsa, bu, Ebu Yusuf Hazreti'ne göre. İmam Azam'a göre ise, senenin başında ve sonunda, yani zekat başlangıcı ile zekat verme zamanında, sonunda aklı başına geliyorsa, ya da İmam Muhammed'e göre, bir kimse senenin bir gününde bile, tam gününde normal aklı baştan geliyorsa onlara zekat farz oluyor. Demek ki aklı olmayana yani deli bunlara tabi denenebiliyor. Bunlara Hanefi'de zekat farz olmuyor. Vel bülugu bir de erginlik çağına ermeyen erkek kıza da namaz farz olmadığı gibi oruç farz olmadığı gibi da farz olmuyor. Bu da Hanefi mezhebine göre. Bir çocuk erkek olsun, kız olsun, eğer kendine ait malı olsa nasıl çocuğun malı olur? Şu para kazanamaz. Miras olabilir çocuğa. Mesela çocuğun babası ölmüş olabilir. Tabii çocuk küçük de olsa, hatta anne karnında bile olsa, onun hissesinin ayrılması gerekiyor. Ya yani bu yetim malı, yetim hakkı gerçekten çok zor korkunç bir şey yetim malı. E tabii bazıları mesela babaları ölüyor yetişkin abileri, ablalar, şunları, bunları, ufak çocuğun malını da beraber yiyip işiyorlar, kullanıyorlar bunları. Bu tabi çok sakıncalı bu. İşte bir çocuk henüz daha sabi iken mal sahibi olsa, miras yolları tabi bu olabilir. Bu çocuk bülüğe erdiği anda erkek olsun, kız olsun, Buna zekat farz oluyor. Farz oluyor ama hemen vermesi fazla olmuyor ama. Aradan bir sene geçecek. Ne zaman büyü ermişse, tabi erkekler rüyada itiram olmak ile ergin çana ererler. Kızlarımız da ilk kadınlık halini görmek ile bir kız çocuğu evladımız kadınlık halini gördü mü temizlenince temizlenici o halden, o zaman da hemen namaz farz oluyor. Hemen. Kuruç da farz oluyor. Kuruç da farz oluyor. Hatta bir kız çocuğumuz eğer Ramazan günleri içerisinde ilk olarak o duruma gelse, yani Ramazan başlangıcında, henüz daha çocuk halinde, Ramazan içerisinde ...kız adetini görse... ...temizlendi mi... ...bülü ermiş oluyor... ...oruç farz oluyor... ...ama geçe göndere kazası gerekmiyor ona... ...ona o zaman farz olmadığı için... ...ve mülükün nüsabin... ...e bir kimse elhamdülillah... ...müslümandır, imanlıdır... ...akıllıdır... ...yetişkin insandır... ...ama yine buna zekat farz olmuyor... Ve mülk-i nisabada da malik olması gerekiyor. Nisab, belirli bir servet anlamına geliyor. Bunu inşallah, açan bir asrı inşallah. Demek ki bir kimse, bunlar tabi genel olarak zengin deniyor bunlara. Yani bir kimse belirli bir meblağ servete sahip oldu mu, zengin oldu mu, bir de bunlara farz oluyor. Havliyin ve ilk olarak bir insan bir meblağ sahip oldu mu bir servete hemen yine farz olmuyor. Üzerinden bir yıl geçmesi gerekiyor. Fahri gün hani değini ve bu serveti de borcundan kalanı eğer nisap miktarı olursa Veyan hadetin, asliyetin bir de hadeti asliye deniyor ve zorunlu ihtiyaçlarından fazla olursa. Bunu açan tabiri inşallah, inşallah. Şimdi demek ki bir kişinin Müslüm olması çekirden fazla olması için akıllı olması ve büyüç ermesi. Yalnız Şafi mezhebine göre, mezhebine göre, o mezhebe göre zekat insana değil mala oluyor. Ve bu tabi duruma göre bir çocuk sabi de olsa, bir kişi deli de olsa, onlar zekat farz oluyor Şafi mezhebine göre. Çocuk mesela üç çocuk. E babasından miras kalmış. E bir mal da kalmış. Nisan ı geçiyor. O şeye de zekat oluyor. şah ve sebebine göre. Peki çocuk bunu nasıl verecek? Tabii çocuk bunu veremez. Çocuğun velisi kim ise o bunun çocuğun malından vermesi gerekiyor. şah ve sebebine göre. Hanefi'ye göre ise Hanefi'lere göre ise demek ki deliye çocuğa zekalı farz olmuyor. Bir de nisab deniyor. Nisab. Yani belli bir servet miktarı. Bu nedir? Eskihan tabi geçer akşe altın ve gümüş idi. Altın paraya dinar denirdi. Gümüş paraya da dirhem denirdi. Peygamberimizin burada bize belirlediği ölçü nedir? Altın olarak 20 beskal altındır. Yirmi beskal altın. Eğer bir kimsenin bu ölçüde, miktarda altını olursa, bu altın isterse lira olarak cebinde kasasında olsun, dilerse e, hanımlarda, kızlarımızda konda bilecik kolye gibi olsun veya ev eşyası mesela tabak, kaşık, vazo gibi olsun bir kimsenin Kendine ait 20 miskal altına varsa o kişi şeran zengin sayılıyor. Peki nedir miskal nedir miskal? Se, Peltekse ile miskal. Bunu bu tabi bir ağırlık birimi. Eski ölçülerde ağırlık birimi. O zaman tabi kilogram yoktu, bu kullanılırdı. Peki bunun da temel karnere dayanıyor bu da. 20 kırata bir miskal verilmiş. Bir kırat dedir 5 arpa tanesi. Orta boy kabuğundan söylenmiş. Ve kuru orta boy 5 tane arpa tanesinin ağırlığına bir kırat deniyor. 20 kıratta bir miskal yapıyor. Demek ki kabuğu söylenmiş orta boy kuru 100 tane Arapa tanesi ağırlığı bir miskal ediyor. Bu miskal da örfi şeri oluyor. Biri 96 gram tutuyor. 20 miskali. Ve yine ikincisi de aşağı yukarı 80 gram bir santigram var, küsür. az bir şey var. Demek ki ortalama şöyle 90 gram filan. Bir kimsenin altını olsa gümüş olarak 200 dirhem. Fakat tabi günümüzde gümüşle paralok kullanılıyor. Dede de böyle bir birim olarak bir yere geçtiği için altın olarak El almamız gerekiyor. Bir kimsenin aşağı yukarı ortalama 80-90 gram diyelim altını var. İster bu konuda bilezik olsun, e, kulağında küpe olsun, paramağında yüzük olsun, boynunda başka bir şey olsun. isterse altından yapılmış bir eşya olsun evinde. Bu kimse zengin sayılıyor. Altın yok ama aşağı yukarı 80-90 gram altın ağırlığında değerinde kendisinin parası varsa ya da ticari eşyası varsa yine bu kişi Allah katına şerhal zengin sayılıyor. Bu mala sahip olduktan sonra aradan bir yıl üzerinden geçtiğinden sonra bu kimseye zeka vermesi farz oluyor. Şimdi bakalım sevgili kardeşlerim. İslam'da her şey o kadar hassas bir dengesine kurulmuş ki bir kimse ilk olarak hayatında böyle 90 gram altın değerinde altına, paraya, bir sahip oluyor kişi. Buna sahip kişi. Buna hemen zekat derhal farz olmuyor. Bak, ancak bir yıl sonra. Peki bir yıla kadar para bitersin olacak. Zekata farz olmuyor. Zaten yılın başında ve sonunda bu belirli nisanın korunması gerekiyor. Bulunursa eğer. Yılın başında ve sonunda. Diyelim ki Ramazan'a girerken bir kimse eline bu para geçti, bu, bu sene Ramazan. Hem vermeyecek. Bir sene bekleyecek. Belki kişi o parayı harcayacak. Ev alacak, şunu yapacak, bunu yapacak, evlenecek, her ne yapacak yapacak. Bu kişi hemen fazla olmuyor. Eğer tas seneye kadar ama sene arası yıl arasında eksileri çoğalır onlar bakılmaz. Yine yıl sonunda Nisan miktarı işte ya da artmış her ne kadar ise olmazcak adı bunu veriliyor. Ne kadar veriliyor? 40 bir veriliyor. Yüzce sabitle yüzde iki buçu veriliyor. Mesela 100 milyonda ne oluyor? İki buçuk milyon. Yüzde 97 buçu kişinin kenara kalıyor. %97 buçuğu kendine kalıyor. iki buçuğunu kişi ne yapacak? Müslüman kardeşlerine, akrabasına, komşuna verecek. Böyle olunca ne oluyor? Diğer Müslümanların bu kişinin valanda gözü kalmıyor mu sever böyle. Kalmaması gerekiyor. Bir nevi bir şirket gibi. Mesela bir kimse bir ticari şirkete Ortak olsa ama çok az ortaklı olsa şöyle on binde bir gibi olsa bile bu kişi ne yapar? İster ki ortak olduğu şirket kazansın ister yani oradaki hissesi çok az da olsa ama bu kişi ortak olduğu şirketin kazandığını ister çünkü az da olsa ona orada bir kar payı gelecek. Halbuki kişiye baktığımız zaman bütün severs sayfeler elhamdülillah Müslümanlarla ortak çalış anlamına geliyor. Böyle. Bir yaşlıda, hasta da, fakirde, garip de ne yapıyor? Akrabası, çevresinde olan zenginlerin kazandıkça bunun bundan hoşlanması gerekiyor, sevılması gerekiyor. Çünkü yüzde iki buçu hisselerken sınırdır. Elhamdülillah. Bu şekilde fakirin de, zenginin seyretinde, işinde, kazancında gözü kalmıyor. Hatta sevmesi gerekiyor. Yine İslam bir şart daha koşuyor bakın sevgili kardeşlerim. Yani ilk olarak bir fakir bir sevde kazandı. Elle geçti. Gerek mirasla geçti. Gerek bir iş yaptı. kazandığı Biriktirdi. Elle geçti. Hemen vermiyor. Bir süre bekliyor. Bir de şu gerekiyor bir de. Senin sondaki işe bakacak bir de. Eğer bunun borçları da varsa. Borçlanmış da kendisi. Ne yapacak? Mesela senin sonda bakacak ki ne kadar serveti var? diyelim ki 100 milyon lira serveti var. Ne kadar borcu var? İşte 50 milyon borcu var. Ne yapacak? Borcun çıkacak. Hemen anda borcunu vermezse bile belki borcu vadelidir. Hemen anda borcunu vermezse bile ne yapacak? Borcun çıkacak. Kalan kısmından zekatını verecek. Eğer borcu çok olup da bütün serveti ancak borcunu karşılıyorsa, tabi ne kadar serveti malı olsa da ama onu karşılayan bir borcu varsa, ona denk borcu varsa yine bu kimse zekat vermeye bakınız. Bir de haceti asliye deniyor. Yani kişinin oturduğu evi, işte gerekli eşyaları, üst başı falan bunlar da, bunlar tabi gerekli şartlar lazım bunlarda. Bu da zekata girmiyor bunlarda. Şimdi, zekata tabi olan mallar nelerdir? Hangi maldan zekat verilir? Buna bakalım inşallah. Birincisi, Ticari mallar. Bir kimse ticarete meşru oluyor. Yani alıyor, satıyor. Böyle bir kişi böyle bir kişi bir malı alırken bu tabi emniyatçı olabilir. Ev alıp ev satabilir. E, araba alıp araba satabilir. Ticarette yiyecek, giyecek her şey olabilir. Demek ki bir kimse bir malı alırken eğer o malı ticaret niyetiyle almış ise mesela örnek diyelim bir kişi bir ev aldı. Alırken niyeti oturmak evde. Her ne kadar ev alıp satan kişi ise de kendisi ama biri hoşuna gitti, beğendi. Evi alırırken niyeti kendisi iş alıyor, oturmak iş alıyor. İşte bu ya bu devas girmiyor bu. Yine bir galeriste mesela araba alıp araba satıyor. Ama bir arabayı gördü, hoşuna gitti. O arabayı kendisini işin alıyor. Kendi kullanacak arabayı. Bu araba zikatte girmiyor. Hatta böyle bir durumda mesela ev almış kişi kendisi için araba almış ya da bir insana miras yoluyla el geldi. Bu kişi bunları sonra satma else bile hemen zekata tabi olmuyor. Yani, niyetli olmuyor. Ne zaman? Ne zaman ki bunları satar. Aldığı paradan güzel bir sene geçer. Ondan sonra dikkatlere gelecek şey bakılır. Yani insan elhamdülillah böyle iki taraf içinde Rab'bin da vermiş kardeşim. Demek ki ticari olmayan eşyalar kişi evine hal almış, kanepe almışlar, şunu bunu almış evine, ne olursa Ne kadar lüks de olsa, pahalı da olsa eğer bir kimse bunları kendisi kullanmak niyetini almışsa bunlar zekata girmiyor bunlar. Bundan zekat verilmez. Yalnız şu mesele de var. Eğer lüks eşya yani zorunlu ihtiyaçtan fazla lüks eşya kişi olursa bu eşyaların toplamı da eğer ki nisam miktarını yani aşağı yukarı 80 gram altın değerini buluyorsa bu kişi yeni şeran zengin sayılıyor, zekat vermez ama zekat almaz kendisi de. Bak, burası bence. Yani bu da önemli mesele, zekatı alan Müslüman kardeşlerimizin de bunu iyi bilmeleri gerekiyor. Yani bir Müslümanın, bir Müslümanın eğer 80 gram altın değerinde gerek altını, gerekse parası, gerekse fazla lüks eşyası ya da bunların karışımı, biraz parası vardı, biraz altını vardır ve bunun kişinin fazla lüks eşyası, fazla toplamı bunların eğer 80 gram altın değerini buluyorsa bu kişi zekatı vermiyor ama zekat alması kendisine haram oluyor. Haram oluyor Allah korusun. Mülakar oluyor kişiye böyle işe. Hatta bir kişi buna zekatı bile bile verirse o kişinin zekatı ödenmiyor, kalıyor. Mesela bazı kişiler var işte zekat alıyor da bunlar toplayıp da ben ev alacağım diyor bir fakir nisab miktarı parayla geçti mi artık alamaz. Ama ev alttan sonra alabilir. Demek ki zekata yanlış ticaret mallar giriyor. Yani asıl konu buydu. Bu konu biraz aşçı kazmıştı ama o da gerekliydi. Kişinin elinde ticaret malı olarak ne olursa olsun. Kersericinin keresi olabilir. Kömürcünün kümrü olabilir. çimantı olabilir. Tuğlu olabilir. Kiremit olabilir. Hatta bir saadkarın mesela terzi hem satıyı hazır ya, sat, dikiyor. E, kumaşı olabilir. Boyacının boyası olabilir. E, kasabın eti ağırda inekleri, koyunları olabilir, ticari amaçlı olabilir. Yani ne olursa olsun bir mal ticaret amacı ile alınmış bu mal ticarete sunulacak, sunulmuşsa bunların zekatı verilir. Tabi, sistem miktarına ulaşmışlarsa. Bir de para. geçen aç buna bir ülkede geçer para. Kağıt para olsun, demir para olsun. E, mesela Türkiye'de Türk lirası olsun. Yabancı para olsun. Eğer o para piyasada geçiyorsa. Mesela Arabistan'da riyal var, e, dinar var. İsimler tabii değişik. E, dünyada bir gün işte dolayı var, avrusu var. Yapan yeni var mesela. İngilizcelli ne var? Ne olsun olsun para olarak bu her de geçerliyse para geçiyorsa işte bu parada yakın toplam olarak 80-90 gram altın diyene ulaştı mı da zekat vermesi gerekiyor. Bir de hayvanlarla ilgili Zekat var. bir kimse hayvancılık yapıyor, besliyor bunları. Ama ticari amacı değil ama. Yani alıp da besleyip satmıyor. Yani Kasap verir kendisi. Kişi sütü için, yünü için, ya da yavrulaması için kişi hayvan bakıyor. Bu hayvanlar da eğer senenin yarıdan fazlasında çayırda, ot takta, yani bedava otuyorlarsa ve bunlarda dört ayakta olanları ama koyun keşi, sığır manda, deve, at gibi bunların da belli bir sayısı var. Mesela koyun 40 tane olunca bir senenin 40 koyunu olursa Koyunlar da senenin çoğunu, yani altı aydan fazlasını çayırda ortaya geçiniyorlarsa. Efendim kişiden 40-50-60 koyunu var ama çayıra bunları çıkaramıyor her zaman. Çok nadir çıkarıyor. Evinde bunları yemle besliyor. Buna yine zeka düşmüyor bana. Ticareman değil ise tabi. İki ayaklara gelince yani tavuk, horoz, hindi, kaz gibi buna kadar çok da olsa, bunlar da ticari değillerse, ah mesela ticari var mesela, kişi özel olarak tavuk kesimi uğraşıyor, tavuk satışı uğraşıyor, bu ticari mala geliyor. Kişi kendi evinde besliyor, üretiyor bunları, kurkuk yapıyor, yumurtadan yararlanıyor, kesibiyor bunları, bunlarla düşmüyor bunlara da. Bir de önemli olanı altın-gümüş meselesine bakalım. Altın-gümüş ikisi yalnız. Diğer değerli taşlar, mücevherler onunla buna girmiyorlar. Bir hanımın mesela altın-gümüşün dışında yakut, zümüt, inci, mercan, platin gibi böyle değerli yüce olsa, bunlar zekalı tabi değil bunlar. Ancak bunlar, eğer ticare mal olurlarsa, mesela, kuyumcuda bulunanlar, tabi kuyumcu bunların cahitini yapıyor, kuyumcuda bulunan platin, inci, mercen, ne varsa, bunlar zekalı tabi bunlar Neden? Ticare mal oldukları için. Ama bir kadın, Bunlara süz eşyası olarak takınıyorsa, inciye, mercen, yağ koz, zümre, platiye buna düşmüyor bunlara. Yalnız altın ve gümüş, altın ve gümüş isterse para olarak geçsin piyasada. Esten geçiyormuş. İsterse bunlara hanımlar süs olarak kullansınlar. Yani bilezi gibi, işte köpe gibi olsun. Ya da evde eşya, mesela bazı kişilerin gümüş tabağı, gümüş kaşığı çatı olabilir, gümüşten vazosu olabilir, bunlar altında olabilir bunlar. İşte bunların her biri, bunlar zekalı tabi bunlarda. Tabi yine 80-90 gram ağırlığını bulurlarsa, onu tabi bunlarda. Yalnız bunda bir şey daha var. Bunlar eğer karışık olursa mesela bir gümüş vazo. E, gümüş kalkanmıştır da büyük olsa 2 kilo gelir belki de. 2 kilo bile gelebilir. Ama bunun bakılacak bu vazonun eğer yarıdan çoğu başka metal ise birazcık adı girmiyor. Altın da bunun gibi bir altın tabak, altın kaşık, altın çatal ya da kullanılan bir altın eşyalara da bu altınların da e yarıdan fazlası başka metal karışımı ise bu da zekata girmiyor. Ancak ticarema olursa o zaman girir. Yoksa bunlar e'de bulunmakla girmezler. Demek ki Altın ve gümüşte, ister lira altın lira şeklinde olsun, ister bilezik, kolye, küpe gibi olsun, ister evde süs eşyası olsun, vase gibi, taba gibi, şu gibi böyle şey. Bunlara bakılır. Eğer bu yarıdan fazlası altın, gümüş ise yarıdan çoğu gümüş ise Zekata tabi bunlar. Yar olsa ne olur? O zaman itilaflı. Olur olmaz yerinde var. Ama yarıdan biraz fazla oldu mu altını, gümüşü? Zekata giriyor bunlar. Altın demek sevgili kardeşlerim? Dünyada Rabbin bunu yaratmış insanlara hem bu para olarak kullanılıyor. Gerçi günümüzde altın paraları pek kullanılmıyor ama aslında temelinde bugün paralarımız yine altından dayalıdır. Bugün dünyada bunun altınların yarıdan çoğu devletin elindedir. Merkez bankalarındadır. Kasadır onlar böyle. Işte. Her devletin parası altın karşılığına göre değeri yok. Yani aslında bu paralar yine bunların temelini altına dayandır, bunların garantisi yine altındır yine böyle. Altın aslında cennette çok bol olacak altın. Bize bu mı az görüyor? Yani aşağı yukarı cennetin taşı toprağı altın olacak, aşağı altın olacak cennette. O kadar altın muazzam bol olacak, tabii cennetin altına. Altınlar parlak sarı bir element bunlarda. Yerisinde bulunan elementler. Yani metallerden bunlarda parlak sarı. İşte altı, altın ederim bu rengidir. Parlak sarılığıdır. Ve altın bu parlak sarılı rengi dolayısıyla asitleri etkilenmiyor. Mesela bir demir hem etkileniyor... Pastörün şubu oluyor. Dayanamıyor kısa zamanda. Ama altın parlak sarı. Rengi dolayısıyla asitlere karşı dayanıklıdır. Bunun için bir söz vardır. Altın nerede olsa altındır. Yani altı, yerin altında olsun, çamurda olsun altın, altındır. Çünkü Allah'ın verdiği ona o parlak sarı renk altını Asitlerden koruyor. Özelliğine yitirmiyor altın. Altınlar genelde saf olarak kullanılmaz. Altına kimya Kimyada altınlar yüzdesiyle ölçülür. Yüzde altın diye konulur. Bu tabi mücevhercilikte, kıyımcılıkta da ayar konmuştur. Sab altın. Bu nedir? Ayarı bunun 20 ayardır. Bir altın 24 ayranda olan altın sap altındır. Yalnız sap altın pek kullanılmaz. Beci kullanılmaz. Yumuşak maden. Çok yumuşaktır, Yamulur. Ama çatlamaz. Yamulur. Bunun için en azından 22 ayar Olunca altın kullanılır. Çünkü o zaman aşağı yukarı 91.5 bunun altındır. 8.5 da başka madde buna karıştırır. Genelde bakır buna karıştırılır. Çünkü başka metalle karıştırılır. Mesela platin, nikel karıştırır mı ama altın gibi beyazı çekiyor bu biraz Beyaz altın bu sefer. Hem tabi pahalı onlar. Ama mesela gümüş karıştığımı yeşilmiş renk alır altın. Ama bakır karıştığımı altın yana korur. Yalnız bak oranı çoğaldıkça altın rengi kırmızıya çalmaya başlar. İşte demek ki Bilecikler'de genelde 22 ayardır. Bunda biraz bakır karışımı vardır. İç rengi etkilenmez ve bu biraz sert durmasını sağlar. Ama bakır oranı biraz çoğaldı mı altın azaldı mı altın çabuk çatlama başlar. Bakır çatlar çünkü. Şimdi demek ki altınlarda yarıdan çoğu altınsa ister küpe, kolye, başka bir şey olsun elikoloji eşya olsun. Yani 12 ayardan fazla ise altının ayarı yani %50'den fazla ise altın miktarı onda. O içindeki bulunan metaller de altına giriyorlar. Zekata tabi oluyor bunlar. Eğer 12 ayardan daha düşük ise bir altın ayarı, onda altın oranı az diğer metaller çok olduğu için zekata girmiyor. Çünkü fukuhda bir kural vardır. Velli exer Hükmülkül diye. Yani çoğunluk neyse o güne tabidir o. İşte Hanefi'ye göre altın kadının da ister bileziği olsun, küpesi olsun, hatta yüzü olsun bunlar zekata giriyorlar bu. Yalnız şafi mesebiğine göre mübhalara takılan süz altınları kadınlara bunlar şekilde girinmiyor. Demek ki bir hanım kardeşimiz eğer şafi mesebine mensup ise o üstteki takındığı altından üstteki şekilde verilmez. Mübhalara takın değişir, yani takın değişir. Yalnız Yine işte mesebine göre de eğer bir kimse altını harama takınırsa, ne gibi takınır haram takınıyor? Mesela bir erkek altınıcı takınırsa, takınırsa tabi erkeğe altın takınmak haram olduğu için hem zekata giriyor hem de günaha giriyor sevgili kardeşlerim. Yani bu konu tabi. Hasat bir konu bu konu vereceğim Demek ki bir erkek, Müslüman bir erkek, gerek söz, gerek nişan, gerek evlilik olarak parmağına erkek altın yüz takarsa bu haram oluyor. Günah oluyor bu. Nasıl günah oluyor? Yani uyurken de günah devam ediyor parmağında. Ne yapması gerekiyor? Gümüşü kullanması erkeklerin gerekiyor. Ama Kadınlara hel alır tabii. Şimdi mesela bir hanımın hanifeye göre takında altınları var. Bu altınlar 80 gramı, 90 gramı geçiyorsa mesela bir kadının diyelim ki 90 gram altını var. Başka bir gelir yok kadının, parası da yok. Bu kadın ne yapar? 96 gram. Birimin olarak bunu kişi kabul eder. Dikkat eder mi bilir göre de bence. Ama 96 gramı geçiyorsa üstteki altınları. ve bu altınlar da 12 ayardan fazla ise mutlaka jilet gerekiyor bunların. Gerekiyor bunların. Hanefi mezhebine göre zekat başka cinsinden de verilebiliyor. Şah-ı mezhebine göre ise zekat, her malın zekatı kendi cinsinden veriliyor. Mesela Şah-ı göre altın zekatı gümüşten para verilmez. Altın zekat altına verilecek. Gümüş gümüşten verilecek. Mesela buğdayın arpa verilmez buğday, servet, ticareti uğraşıyor, onu verecek. Hanefi'de ise değişik cinsle de verebiliyor. Bunun işte Hanefi mezhebine göre altını olan da, ticare malı ol olan da parası olanı ne yapabilir? Bunların her birini kağıt paralıkta zekat verebilir Hanefi'ye göre. Şimdi gelin inşallah katılabilir inşallah zekat verecek olan kişinin bunu nasıl vermesi gerekiyor? Her ibadette niyet, şart olduğu gibi yani zorun olduğu gibi zekat niyet şarttır. Bir insan zekat niyeti olmaksızın ne kadar malından fakir fukaraya verse de e, bu bir sadaka olur. Yani nafile sadaka denir bu olur. Onu da alabilir. Ama zekat borç edilmiş olmaz. Sonra tabi şun da inşallah belirtelim. Yani altın çizerek zekat farz olduğu için zekat niyetiyle verilen az bir para Allah katında çok büyüktür. Çok değerlidir. Bunun için bir Müslüman zekatını vereceği zaman Önce güzelce hesap yapması gerekiyor. Ticarete meşgulse, fakat ticaret malları var. Bunları hesaplayacak. Tabii aldığı fiyata göre ama o günkü geçerli. Olur ya önce almıştır, alış ve yükselmiştir. Henüz daha malı satmadığı. Onda henüz daha kar temin etmediği için mal ne yapacak? Alış fiyatlarından hesaplayacak bunlar. Sonra başka parası varsa parası hesaplayacak. Hatta sağlam alacağı var. Onu da hesaplayacak kişi. Yine kişinin ayrıca işte altına mal tına varsa kendi şahsına ait onu hesaplayacak. Toplayacak bunları kişi. Sonra bakacak borcu varsa bundan borcunu çıkacak kişi. Borcunu çıkacak bundan. Borççıktan sonra kalan toplam kalanı nisap miktarı veya bundan fazla ise işte bunun zekatını verecek. Zekatını verirken fakir zekatını verirken niyet yapacak kalbinde yeter. O fakire bu benim zekatını söylemesi zorunda değil. Ona söylemesi gerekmez. Bunun değil al benim bu zekatını demesi de bu da gerek yok ne yapacak kişi? Malını, parası ne veriyorsa. Mesela ticari malını mal da verebilir tabii kişi. Mesela ayakkabıcı ayakkabı verebilir. Ee, diğer esnaf ne satıyorsa onu verebilir. Tabii isteyen para verebilir. Bu kişi ne alacak? Gerek mal olarak, para olarak fakir verirken buna kalbini yetenecek. Ya Rabbim bu zekatım diye kalbim bunu geçirecek böyle verecek. Ya da böyle yapmayacaksa zekatını ayrı ikeniyet edecek. Ayrı zekatını. Mesela bir manifaturacı, duhafiyeci, diyelim ki işte çorap verecek, eldiven verecek, atet verecek, şu bunu verecek. Ne yapacak böyle ki yalnız malın kötüsünü de vermemek gerekirse kardeş. Hiç olmazsa ortası en iyisini veremese de kişiye yani artık sattılamayan, işi yaramayan değil de ortada dönmesi gerekiyor. Çünkü el evet, bu görünümden fakire veriliyor ama gerçekte bu Allah'a verici yani böyle. Allah yok kabul ki Allah'ın sebebine verecek. Kişi ne yapacak? Dilerse zekat malını ayırırken yapar ayırırken yedecek. Evet, şu benim ya zekatım diye ayıracak. Parası cebine koydu parayı. Ayrı ama para duruyor. O paradan fakire verirken tek etmesi de olabiliyor o zaman böyle. Ayrıyorken niyet etmişse. Önce ayırmamışsa parayı verirken niyet etmesi gerekiyor. Ya da bir insan vekili verebilir. Mesela kendine gidemez de bir fakire. Tanrı'na alsan şifa eder, şuna ver der. Vekile verirken zekat parasını zekatı veren yetecek. Vekil etmesi gerekmiyor tabi. Şimdi zekat önce kimlere verilmez? Buna bakalım. Olmazsa kime verilir? Daha geniş konu. Önce kimlere verilmez? Tabi karşı kişi eğer nisab miktarı sevete sahip ise arz ettik. Yani bir kimse 80 gram altın değerinde gerek parası gerek lüks eşyası gerek altın falan varsa bir kişinin o kişinin zengin sayılıyor. sayılıyor. O kimseye zekat verilmez. Bir. Yani bunu aşma gerekiyor baştan. Sonra zekat mutlaka Müslümana verilir. Garimüslimlere zekat verilmez. Evet bir insanın komşu olabilir garimüslim. Fakir de olabilir. Kişi ona sadaka nafile verebilir. Verebilir ona. Ama zekat verilmez onlara. Yani zekat zengine verilmez. Garimüslimlere verilmez zekat. Ayrıca yakındı akraba olarak Oraya gelelim. Bir kimse zekatını usulüle furuna veremez. Usul furu yakınlarında. Usul kişinin aslı kökeni, yani annesi, babası, dedeleri ve babaanne, anneanneleri. Buna insan usulü aslı kökü diyorlar. Işte. Yani bir kimse ne kadar annesi fakir de olsa, Babası fakirde olsa, dedeleri, nineleri ne kadar fakirde olsa, onlara zekat veremez. Neden mi? Onlara bakmakla hükümlü olduğu için Veremez. Yine bir kimse furuuna zekat veremez. Bir de furu insanların üreyenler, dalları yani böyle. Ya ağacın kökü usulü, aslı. Ana baba, dediler, nineler. Furu dalları. insanı üreyenler. Kişi evlatlarına erkek evli de olsun, kıtayla olsun. Ayrı da olsa, evli de olsa, fakir de olsalar onlara kezikâtı verenmez. Bir de torunlarına. Erkek torunu, kız torunu. Ne kadar giderse gitsin. Yani torun torun olsun olsa olsun demek ki bir insan oğlu'na, kızı'na, torununa ne zekat veremez. Onlar fakir de olsa siz onlara yardım mükellef kendisi. Bu kadar. Akraba olarak. Bunun dışında ana baba dedeler nineler usul kök. Evlatları, torunları, furu, ondan gelenler, üreyenler bunun dışında Kişi akrabanın her birine fakir olma koşu ile dikkat verebilir. Yani kişi kendi kardeşine dikkat verebilir. Abisi, kardeşi, kız kardeşi, ablası evi ayrılmak koşu değil ama. Çünkü zekatta iki şart vardı ayrıca temlik ve katil menfaati. Ondan bir yaralanması olmayacak kişinin böylece. Evi ayrı, olma koşuyla bir insan abisine, ablasına, kız kardeşine, erkek kardeşine dikkat verebilir. Hatta onlar fakir iken onlara atlamaması gerekiyor. Ancak Allah korusun kötü yolda olsa, ki parayı iç kemiş çeviriyorsa, veriyorsa... Hatta böyle bir durumda bile olsa, mesela kişinin kardeşi fakir ama alkolük, kumar'a parayı harcıyor. Ona para verse, para alkolük, kumar'a verecek. Ne yapar zamanlar? Tabii yengesi vardır, yeğenleri vardır, fakirler de bunları. Onlara bir şeyler bu sefer. Eve mesela soba alır, kömür alır, yiyecek alır onlara. Yapar bunları. Yine bir insan amcalarına, dayılarına, teyzelerine halalarına da zekat verebilir. Yine öncelik de, hakkı zaten böyle. Fakir varsa, tabi amca olur, dayı olur, teyzelerine da giriyorlar böyle şey. Şabi mezhebine göre zekatı vermekte biraz daha güçlükleri var şimdi. Kur'an'da geçen Tevbe sırrı ayet 60'ta geçen, ki Mevla orada buyuruyor, 8 sınıf vardır orada. Ve fakirler, miskinler, yolcular, beri orada sayılıyor burada. şah mesle Meslebi olan bir kardeşimiz bakacak, bulunduğu yerde, şehirde, kasabada bu 8 sınıftan kimler varsa onların her birine hiçbir şey giyermesi gerekiyor. Şey, Hanefi de bu şart yoktur. Hanefi de bir insan yakından başlayacak, tabii şahid aynı şekilde bu, yok, yakından başlayacak. Ama bu sekiz sınıftan aşağı yukarı ikisi yok şunu şu anda kalkmış. Altı sınıftan hangisi varsa bulunduğu yerde, ona her birinden vermeye onlara Hanefi de serbestir, serbestir. Gider ki vereceği kişi. Müslüman olsun. Yine buna tabi İslami yaşantısı olanları tercih etmek gerekiyor ki onların Allah'a kulluk etmelerine yine bir yardım etmiş oluyor kişi. Mesela fakir bir komşusudur. Ama Allah yolunda elhamdülillah, hanımı da kendisi de abdest, namazında Allah yolunda bunlar. Bunları tabi tercih etmek gerekiyor bunları. Ve bu kişi zekatını verirken zekatını verirken de onlara söylemesi şart değil. Zekatım diye. Bunlara bunlara verebilir. Hatta şöyle bir usulle vardır. Önce kişi kendi kardeşlerinden başlaması gerekiyor. Kardeşlerinden başlaması gerekiyor. Şimdi kardeş deyince Küçük bir fark etmez. Yani ağabey, abla fark etmez. Önce insan kardeşlerine bakacak. Hatta bir insanın erkek kardeşi var, kız kardeşi de var şimdi. Önce erkek kardeşinin durumuna bakacak. O daha muhtaç ise önce erkek kardeşi verecek. Mal var. Onunla sonra da kız kardeşi verecek. Ondan sonra kardeşlerin çocuklarına yeğenlerine verecek, sonra babasının kardeşlerine. Kim babanın kardeşleri? Amcalar, halalar. Onlara bakacak. Amca işte fakir var mı? Yok. Halal işli var mı? Yok. Onlara geçecek. Bu şekilde sonra da dayı, teyze böyle, bunların çocuklarına geliyorlar ve en yakın komşulardan başlayacak iş. Onunla sokakta, mahallesinde zekatı bir kimse bulunduğu yerden başlaya götürmesi mefru oluyor. Yani başka bir şehre göndermesi zekatını mefru oluyor. Ancak o gönderilecek kişi gerçekten çok fakir ise, iyi biliyorsa, yok işte güzel bir gerçek Müslümansa o zaman bunu tabi verebilir. Şimdi bir de inşa nasıl e, Zekât bir mesela. Yani bir insan cimli olsa ne olur? Kuran işte bir ayetle okur işte bunlar işte Allah nasip olsa. Allah tabiuye bizlere Ayvın Suresinde ayette 108 de bakalım ne buyuruyor? Yani bu ayeti de anlamını gözünde bulunduralım. Belki bazı kişilere malı çıkarıp vermek biraz zor gibi gelebilir o anda. Gelebilir. Ama bakınız bize güzel, güzel meraminde ne buyuruyor da. Esnafillah, esmâr rrahim. Vela ya sebenerin ya vela ya yebe halune, sakın ha, zannetmesinler. Kimler, elleziğine, şu kimseler ki, yebe halune, buhulluk edenler, nedir buhulluk? Cimrilik, pintilik edenler. Yani mala kıyamayanlar, mala çok sevenler, malını iyice avucunu, yani kapsedenler, aşırı pintilik yapanlar, bunlara zahmetmesin der. Bima atuhumullahi min ve huve hayren lehum. Allah onlara verdiği burada geliyor bakın Min <gülüyor> o kişiye hak ettiği değil bakın. Allah seyreden Meryem'imiz kendi fazlı kereminden lütfundan Allah verdiği onlara o Mallar. Burada her türlü mal. Tabi serbuna giriyor. Hüve <kharen lehim> bu Onlar için buna hayırlı zannetmesinler. Yani gerçekte öyle kişiler var ki çok çalışır. Çok koşar. Hırslıdır da. Hatta akıllı da. Yani beşerlikli de, itenekler de vardır. Ama koşar, koşar, koşar bir söz var ya, atasözümüz, bir baltaya sap olamaz diye. Bir akadır gibi olur, oradan batırır, buradan batırır, oraya girer, buraya girer, olamaz. Öyle kişi de vardır ki, çok kolayca hemen bir mal seve sahibi oluverir. Allah'ın imtihan hakkında verdiğidir böyle şey. Veylam buyuruyor Allah-u Teala'nın fazlı kereminden bahsede verdiği malı o kişiler eğer bu malda pintilik, cimrilik yapıyorlarsa, bu malın hakkını vermiyorlarsa onlara bu malı kendi işin, hayır zannetmesinler. Belhü ve şerrun lehüm ben aksine bilakis hub ve o mal nedir? Şerrün lehüm onlar için şerdir ve beladır. Yani dünyada da böyle, ahirette böyle. Seyyetuv ve kune ma dehli bihi kıyameti bak öyleam görüyor ve kune. Bunların boyunlarına o mal dolanacak. Ma dehli bihi behirlik ettiği, pindilik ettiği, hakkını vermediği mal onun boyunca dolanacak. Ya emine kıyameti, kıyamet gününde. Hadis-i Şerif Aleyhisselam Allah korusun bir yılan şeklinde olacak böyle. Yani bir kimse Allah'ın verdiği malı, serveti Allah'ın emlettiği ölçüde, nispette eğer fakirlere vermemişse, burada Kişi kul hakkını gasp etmişse, dinememişse, dinlememişse, o mal yarın ahirette yılan şeklinde olacak, kişinin boynuna sarılacak, onu ısınma başlayacak. Velillahi miras semavat semavati vel Bak, şu ay bak. <Sessizlik> Allah tabiri. Velillahi Allah'ındır. Miras-ı <cihali>. semavati <Sessizlik> götüren yerin mirası Allah'a yattığı böyle şey. Yani her kadar bırak gidecek, mülk yine Allah'ın da ilahe alıyor. Kimse yokken, yani insan diye varlık yokken, mülk Allah'ın da ilahe alıyor. Şey. Kimse yok yer üstünde. İnsan diye varlık yoktu. Yani Çünkü hayvanların müzik yoktu hayvanlar. İnsan diye var yokken, varlık, yerin böyle mülkiyeti Allah'ın da ilahe alıyor. İnsanı Allah'a yaratıyor. Din’e gelen insanlar, binler yıldan beri. Din’e gelen insanlar, kimler gelmedi ki bu dünyaya? Karunlar, Şeddatlar, Firavunlar, Nemrutlar, yump derebeler, yüz zenginler geldiler. Böylece. Hızlı yansaldılar. O kadar yıl altınlar, köşler, saraylar, çiftlikler, şunlar bunlar göz kamaştıran şahşal servetler sahibi oldular. Akal sonuçta her şeyi bıraktı gitti bunlar bak. Belam bir yürü ya Velillahi Allah'a aittir onun durum. ve yerdir bak. Yerim görüyorum mirası Allah'aittir böylece. Kimse bunlara arat et götürmüyor ki. Allah habir. Siz ne yaparsanız Allah bunları habirdir. Allah bunun en esrarında işinde bunu öyle bu şekilde. Yani şunu düşünmemiz gerekiyor sevgili kardeşlerim. Aslında mal gecede bizim değil. Emanetçiyiz. Bir vezdeki memur gibi. İşte veze'de memur. Maliye'de, şurada burada, Veze'de. Durma eline para geçiyor. Eller servette, mağazam. Geçiyor, geçiyor, geçiyor. geçiyor. Akşam oldu ne yapıyor? Paraları sayıyor. Hesabını yapıyor. Kaydına geçiriyor kaydına. Kilitliyor. Evine giderken aklına geliyor. Hanım benden şunu istemişti. Diyor. şu bunu benden istemişti diye. Ne yapıyor? Ancak yanındaki yine paraya bakıyor. Halbuki o gün kim bilir nasıl elinden sevet geçti. Hele böyle vergi ödeme zamanlarında şunda bunda ise elinden kimin ne kadar muazaynı sevet geçti elinden yün yün sevet geçti. Ama akşam oldu yani mesai saati bitince onu dedi hesabını yaptı orada kaldı onlar. Eline giderken ne yapıyor? efendim işte peynirdir, zeytindir, meyvedir, şüşlü lazım. Cebindeki paraya bakıyor. O kadar böyle şey. İşte gerçekten insanların her biri, her birimiz dünyada bir vezedar gibiyiz. Yani dünyana ne kadar koşsak, ne kadar çabalasak, gerçekten bir mal mülis sahibi de olsak da ama emanetçiyiz. Ama sonuçta hepsine Allah kalacak. Zaten Allah cezalıyor, Allah terbiye Yani bütün insanlar ölecekler. Ne kalacaklar bunlar? Bu için ağdalayalım sevvetimize. Pensar'dan, Sabih Ekram'dan bir mübarek zat. Muhit savaşına giderken Peygamber Arslan buyurdu. Önce kumandan Zeyd. Zeyd şehit olursa Cafer. Bir evli talip. Sanca alacak. O da şehit olursa Üçüncüsü Abdullah bin Revvaha Ensar'da. Medine yerlisinden. O aca Bu dede Rumlar savaşa başladılar. Hadi Zeyd şehit oldu. Sancağı Cafer. Hasan'in abisi oluyor. Sancağı kaptı. Taylan aldı sancağı. En önde düşmanla savaşıyor. Sağ kolu kesildi, sol elini aldı sancağı. Bir kız geldi, sol elini kopardı, omuzdan kopardı. Ağzına sancağı kaptı. Bakın seviyor kardeşlerim. Kolay mı sahip o madem bak? İki kolu koptu. Oldu gibi kan boşanıyor. Kim ısrar duyuyor? Ama hayır, şehit olmak orada işte. Ağzına kaptı, en son boynunda da bir kılıç geldi. Bu düşerken tabii Hazire abla bir revvah işini şimdi kumağa O sancı aldı, sancıyı aldığı anda şeytan bu işine bir şey verdi. Savaştan soğuması için, gerek kalması için şeytan işte buna bir dürtükleme vesileye evran verdi. Dedi ne verdi buna? Bunu iki tane sevdiği şey dünyada, Medine'de. Yine muhtedeşliğinde. Neymiş bunlar? Biri yeni evlendiği çok güzel bir hanımı varmış. Hanımı çok güzelmiş. Hanımını aşırı seviyormuş. Çok ama çok mutluymuşlardı. Uyumluymuş hanımıyla. O hanımı güzelmiş. Yani hanımı görmeden duramıyor. O kadar güzel hanımı. O anda şeytan bunu hayaline, hanımına getiriyor. Bak sen şimdi burada ölürsen hanım kalacak. Kim hanım kimlere gidecek? İkincisi yine bunun Medine münevherde çok sevdiği bir kurumalığı varmış. İçinde güzel tatlı suyu çıkan verimi bol. Medine'nin güzel bir yerinde kurumalığı varmış. O seybeti şeytan bunu hayaline getiriyor. ikisini getiriyor. Boşuna ölme. Biraz gerek bir kal savunmaya şekil ölmemeye çalış. Bak genç hanımın seni yoluna bakıyor. Bak, kurmalı kurma olmak üzere seni bekliyorlar. tabi az Allah yönetim, tabi, bir vazet deriz. Haben tabii. Bir anlık yerim toparlıyor. Ey melun şeytan ne haber sen bana diyor. Hanım bana gösteriyorsun. Allah'ım şahit ol. Burada sabır duyuyorlar. Allah'ım şahit ol. Hanım'ı üç boşadım. Artık hanım yok benim diyor. Allah'ım şahit ol, kurma başımı de üstü vakfettim. O da beğendi artık böyle diyor. Artık bir şey kalmadı dünyada diyor. Savaşa girdi, şehit oldu. İşte gerçekten, sevgili kardeşlerim, kişi öldüğü zaman eşi de kalıyor. Tabii kadın ölüp erkek kalabiliyor. Erkek ölüp hanımı kalabiliyor. Mutlaka biri kalacak. Kalacak bundan. Sonra İslam'ın bütün malı mülki ne varsa yani cebindeki parası da hesap cüzdanı da bütün giysileri de çorabı da hepsi kalıyor bunların böyle şey. Mevlam buyuruyor yerlerin göklerin mirası Allah'a böyle. Kimse bunlara götürmüyor. Götürmüyor ancak ne var ancak dünyadayken kişi zekatını tam verebilse kişi bundan e, pintilik yapmasa Bundan kişi bir kaçama böyle bir hile sapmasa kişi, kişi gönül hoşluğuyla Rabbime ben teslimlerden bunu verirse, mal öteye gidiyor. Öteye gidiyor. İşte insan en sıkıştığı andan vahşe yerinde. Nefsi nefsi olmuş vahşelerde. Güneş tepeden yakıyor. Yerden tavan yakıyor. İstiham üst üstüne, üst üstüne. Bağızdan ter. bir sarkmış, ciğer yanıyor. Yani o, bu hesaba çekilecek. Ne oldu dünya? Dünyadaki evi barkı dünya da dünyada kayboldu. Yani başı dünya dönüşü dünya. Dünya toz mu oldu dünya? Yani dünyanın asya maddesi değişti. Atı mı değişti dünya? Başka dünya oldu dünyada. Bir şey kalmadı orada. Nefsi nefsi. Ama kişi buradan göndermişse, göndermişse işte o gün mahşere günü oraya mizana gelecek yani çok büyüyerek, bile bir yok Allah katında. Nasıl insan yere bir atar, insana bir tek Buddha atar, tek Buddha çıkmaz yerine. Kaçta başak verir, her başlangında ne kadar Buddha der. bir şekilde atar, bir ağaç olur. Her yıl kadar meyveler eder. İşte Allah için verilen de aslında kişinin geçirmalı bu, bu muzdarıdır. Yani bir de olaya oradan bakalım. Yani mahşede bir de olaya bakalım. Orada ne yapacağız? Bakacağız ki malın işte yamunu, yumunu, çunu, çarını, şusunu, busunu Allah için vermişiz, iyisi kalmış. Oradan bakalım bir de. Orada ne olacak? Ya veremeye ne olacak? Yanında orada. Rabbim nasip etsin müslüman kardeşlerim. İslam'ı güzel yaşamanın nasip versin böyle. Namazı da, orucu da, zekatı da en güzel yapanlardan Rabbimiz için verirsen inşallah İlahi Fatiha.